Bismillahirrahmanirrahim Ankebut suresi Mekke'de nadir olan Mekki surelerdendir Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden dörde kadar Elif Lam Min Yoksa inandık insanlar yoksa insanlar inandık demeleriyle bırakılıvereceklerini ve kendilerinin denemeyeceklerini mi sandılar? Andolsun olsun ki biz onlardan öncekileri de denedik. Allah elbette doğruları bilir ve elbette yalancıları da bilir. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sanırlar? Ne kötü hüküm veriyorlar? Evet. Bu da hurufu mukadda dediğimiz ayetlerle başlıyor? Manasını Allah bilir. Allah subhanahu ve teala iman ve imtihandan bahsediyor kardeşlerim. Yoksa insanlar inandık demeleriyle bırakılıverileceklerini ve kendilerinin denenmeyeceklerini mi sandılar? Ayetindeki soru istiham inkarıdır. Dedem Şüphesiz Allah subhanahu ve teala inanan kullarını onlardaki imana göre deneyecektir. Nitekim ve selam efendimiz İnsanların en şiddetli musibete düşer olanları peygamberler, sonra salih kimseler, sonra onlara benzeyenler, sonra derece itibarıyla onlardan aşağı olan benzerleridir. Kişi dini ölçüsünde musibete rüçhar kılmak denilir. Şayet dininde bir salâdeti, sağlamlılık varsa onun denenmesi ve musibeti artar. Bu ayet-i kerime Allahu Teala'nın şu kavli gibidir. Yoksa siz içinizden cihad edip Allah'tan, peygamberinden ve başkasını sırdaş edinmeyenleri Allah ortaya çıkarmadan bırakılıvereceğinizi mi sandınız? Tövbe 16 Bakara suresinde yoksa siz sizden önce geçenlerin durumu başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluk, sıkıntı gelmiş ve sarsıntıya uğramışlardı ki Nihayet peygamberle beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman diyorlardı. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı muhakkak pek yakındır. Evet. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sanırlar? Ne kötü hüküm veriyorlar? iman dairesi içine girmemiş olanlar bu fitne ve imtihandan kurtulacaklarını sanmasınlar şüphesiz onların cezalandırma ve azap bundan daha müthiş daha ağır ve bu sebeple yoksa kötülük yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sanırlar ne kötü zannediyorlar ve ne kötü hüküm veriyorlar buyurulmuştur 5'ten 7'ye kadar kim Allah'a kavuşmayı umarsa Muhakkak Allah'ın belirttiği vakit mutlaka gelecek. O semidir, alimdir. Kim cihad ederse ancak kendisi için cihad etmiş olur. Zira Allah alemlerden müstahinidir. İman edip de salih amel işleyenlerin kötülüklerini and ki örteriz. Onları yaptıklarından daha güzeliyle mükafatlandırırız. Allah subhanahu ve teala kim ahiret yurdunda Allah'a kavuşmayı umar ve Allah katındaki bol bol sevapları umarak salih amelleri işlerse muhakkak ki Allah'ın belirttiği vakit mutlaka gelecek ve Allah'a teala onun umudunu gerçekleştirerek amelin karşılığını ona en mükemmel ve bol şekilde verecektir. Bu hiç şüphesiz ve mutlaka olacaktır. Zira allah Teala duayı en çok işiten ve kainattaki her şeyi layesiyle görendir. <gülüyor> kim cihad ederse ancak kendisi için cihad etmiş olur ayeti allah Teala'nın şu kavli gibidir. Her kim salih amel işlerse kendi lehinedir. Kim salih bir amel işlerse bunun faydası yine ancak kendisine döner. Zira Allah-u Teala kullarının seyirlerinden müstahinidir. Onların hepsi işlerindeki en mutlaki kişinin kalbi üzerine olsalar bile bu Allah'ın mülkünde hiçbir fazlalık meydana getirmek. Bu sebepledir ki kim cihad ederse ancak kendisi için cihad etmiş olur. Zira Allah alemlerden müstahinidir buyurmuştur. Sonra Allah subhanahu ve teala yaratıkların hepsinden müstahine olduğunu haber veriyor. Onlara olan ihsan ve iyiliğin iyiliğindendir ki iman edip de salih işleyenleri en güzel bir şekilde mükafatlandıracaktır. Şüphesiz o onların işlemiş oldukları kötülükleri örtecek, işlemiş olduklarının daha güzeliyle onlara edirlerini verecektir. Az iyiliği kabul buyuracak, onlardan birine karşılık 10 katından 700 katına kadar sevap verecektir. Kötülüğe karşı ise onun bir katıyla ceza verecek veya bağışlayacaktır. Allah bizi hayra erenlerden eylesin. 8 ve 9, 10, 11 Biz insana, ana ve babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Eğer onlar, hakkında bilgini olmayan bir şeyi bana olsak koşman için seni zorlarlarsa kendilerine itaat etme. Dönüşünüz banadır, yaptıklarınızı size bildiririm. İnan edip salih amel işleyenlere de and olsun ki salihlerin arasına katacağız. İnsanlar arasında öyleleri de vardır ki Allah'a inandık der de Allah uğrunda bir eziyete uğratılınca insanların o eziyetini Allah'ın azabı gibi tutarlar. Rabbim'den bir yardım gelecek olsa andılsın ki doğrusu biz sizinle beraberdik derler. Allah herkesin kalbinde olanları en iyi bilen değil midir? Elbette Allah inananları bilir ve doğrusu o münafıkları da bilir. Rabbimiz Spanak'ı ve Teala bu indirmiş olduğu ayetlerle zatını birlemeye, sarılmaya teşvik ettikten sonra kullarını ana babaya iyiliği emrediyor. Zira ana baba insanın varlığının sebeplerindendir. Babanın ona hazinada bulunmak suretiyle, ananın ona şefkatle bulunmasıyla son derece fazla iyilikleri ihsanları vardır. Bu sebeple Allah ve teala onlara iyi davranın, dönüşünüz banadır. İman edip salih amel işleyin, and ki o zaman sizi salihlere katarız diyor. Ve Rabbimiz ve teala iman kalplerinde yerleşmemişken dilleriyle iman ettiğini iddia eden ve yalanlayan bir kavmin özelliklerinden haber vererek onlara dünyadayken bir fitne bir zorluk geldiğinde bunun onlara zor geldiğini Allah'ın azabından olduğuna inanarak İslam'dan döndüğünü ve onların başına iyilik geldiğinde Allah'ı unuttuklarını haber veriyor. Allah subhanahu ve teala bunların haberlerini bize bildiriyor ki hem öyle oynayalım hem de öyle olanların bu sıfatlarını tanıdıktan sonra kimler olduğunu bilelim. Allah bizi inananlardan ve onların huyuna huyuyla huylananlardan eylesin. 12 ve 13 o küfredenler, inananlara derler ki bizim yolumuza uyun da sizin günahlarınızı biz taşıyalım. Halbuki onların günahlarından hiçbirini yüklenecek değillerdir. Doğrusu onlar yalancıdırlar. Gerçekten onlar hem kendi yüklerini hem de kendi yükleriyle beraber daha nice yükleri yüklenecekler. Ve uydurup durdukları şeylerden dolayı kıyamet günü sorguya çekilecekler. Evet. Hani halk arasında vebalı benim üzerime yapma işte şöyle şöyle derler ya, işte Allah subhanahu ve teala kimsenin kimsenin yükünü çekemeyeceğini ve herkes yaptığı şeyin karşılığını Allah'a vereceğini söylüyor. Ama burada şuna dikkat etmek gerekir ki, kim bir iyilik yaparsa, güzel bir yol açarsa, ona uyanların hepsinin sevabı ona da, kim bir kötülük açarsa, kötü bir çığır açarsa, on işleyenlerin hepsinin günahı buna da yazılacak. İşleyenlerden de hiçbir şey eksik olmayacak. Bu baktan baktığımızda ise günahta ve sevapta insanların hayırda ve şerde başlarına gelenler daha güzel idrak edilir. Allah hayırda yarışan, emir ve nehileri öğreten, amel eden insanlardan kılsın. Evet kardeşlerim. Allah Resulü s.a.v kendisiyle gönderileni tebliğ ettikten sonra bakın ne diyecek. Zulümden sakının, şüphesiz allah Teala kıyamet günü hüküm verip, izzetim hakkı için bugün hiçbir haksızlık beni geçemeyecek buyuracak, sonra bir münadı nida ederek, filan oldu filan nerede diyecek, o peşinde dağlar misali iyiliklerinden gelecek, insanların gözlerini onun dağlar misali iyiliklerine dikecekler. Nihayet gelip, Rahman olan Allah'ın huzurunda duracak. Allah Teala o menadiye emredecek de kimin fula oğlu filanda kendi lehine bir haksızlığı veya bir alacağı varsa gelsin diye çağrılacak. Onlar gelip Rahman'ın huzurunda toplanıp dikilecekler. Rahman kulundan hakkınızı alın buyuracak. Onlar ondan hakkımızı nasıl alalım diye soracaklar da onlara onlar için onun iyiliklerinden alın buyuracak. Onun iyiliklerinden alacaklar da sonunda onun için bir tek iyilik bile kalmayacak. Ayrıca haksızlık ettiklerinden bir kısmı da kalmış olacak. allah Teala kulundan hakkında alın buyuracak. Onlar onun bir iyiliği kalmadı diyecekler. Alacaklı olanlardan günahlarından alıp onun üzerine yükleyin buyurulacak. Son Aleyhisselatü Vesselam gerçekten onlar hem kendi yüklerini hem de kendi yükleriyle beraber daha nice yükleri yüklenecekler. Ve uydurup durdukları şeylerden dolayı kıyamet günü hesaba çekilecekleri ayetini delil getirdi. Allah bizi böyle duruma düşmekten koysun. 14 ve 15 And olsun ki biz Muhu kavmine gönderdik. Aralarında elli yıl müstesna olmak üzere bin yıl kaldı. Sonunda onlar zulme devam edip dururken kendilerini tufan yakalayıverdi. Ama biz onu da yeni arkadaşlarında kurtardık ve bunu alemlere bir ayet yaptık. Aleyküm selamünaleyh ve sellem. Allah subhanahu ve teala burada kulu ve elçisi Muhammed'i teselli ederek ona Nuh haber veriyor. Hazreti Nuh kavmi içinde 950 sene kalıp gece ve gündüz gizlide ve açıkta onları Allah'a çağırmıştı. Bununla birlikte de bu, onların haktan uzaklaşmalarını, çoğalmaktan, haktan uzaklaşmalarından ve hakkı yalanlamalarından başka bir işe yaramamıştı. Allah subhanahu ve teala aleyhissalatü vesselam'a bunu bildirerek ona teselli veriyor, üzülme diyor. 16, 17 ve 18'de İbrahim de hani kavmine demişti ki Allah'a ibadet edin ve ondan sakının. Bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz sadece Allah'ı bırakıp putlara tapıyor, aslı asları olmayan sözlere uyduruyorsunuz. Doğrusu Allah'tan başka taptıklarınızın size rızık vermeye güçleri yetmez, öyleyse rızkı Allah katında arayın. Sadece ona kulluk edin, ona şükredin, siz ancak ona döndürüleceksiniz. Eğer siz yalanlıyorsanız bilin ki sizden önce ümmetler de yalanlanmışlardır peygambere düşen sadece apaçık tebliğden ibarettir Rabbimiz subhanahu ve teala kulu elçisi halili haniflerin imamı hazreti İbrahim'in kavmini tek ve ortağı olmayan Allah'a ibadet etmeye takvada ihlaslı olmaya sadece ondan korkmaya tek ve ortağı olmaksın rızkı sadece ondan istemeye sadece ona şükretmeye çağırmıştı nimetlerinden dolayı şükrolunacak sadece oydu. Ama onu da dinlemediler, yalanladılar ve dışladılar. İşte peygamberlere düşen apaçık bir tebliğdir. Allah subhanahu ve teala Hz. İbrahim'den de bir örnek getirerek Resul'ün burada ne yapıyor? Teselli ediyor. 19'dan 23'e kadar Allah'ın yaratmaya nasıl başlayıp sonra onu tekrar edeceğini görmediler mi? Şüphesiz bu Allah'a pek kolaydır. Peki, yeryüzünde gezip dolaşın da Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını bir görün. İşte Allah yeni bir ahiret hayatını da tekrar yaratacaktır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Dilediğini azap eder, Dilediğine merhamet eder. Ve ona çevrileceksiniz. Siz ne yerde ne gökte onu aciz bırakabilir misiniz? Allah'tan başka sizin hiçbir dostunuz ve yardımcınız da yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler işte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmiş olanlardır. Ve işte elem verici azap onlaradır. Bu ayetlerde de Allah subhanahu ve teala yine İbrahim aleyhisselamdan haber veriyor. Şüphesiz o kavmini inkar etmekte oldukları Allah'a dönüşün ispatına iletmiştir. Onlar anılmış, anılmış bir şey olmadan olmadıktan sonra Allah'ın kendilerini nasıl yarattığını kendi nefislerinde müşahede etmektedirler. Daha önceden anılmaya değer bir şey değilken sonradan var edilmişler işitenle ve gören insanlar olmuşlardır. Buna ilk başlayarak yaratan elbette onu tekrarlamaya güç yetiştiricidir. Bu elbette ona kolaydır. Sonra onları Allah'ın eşyayı yaratmasından müşahede olunan ufuklardaki alametlerden ibret almaya davet etmiş. Göklerde onlardaki parlak sabit yıldızlar, seyyareler, dünyalar ve onlardaki dağlar, vadiler, geniş sahalar, köller, ağaçlar, nehirler, meyveler, denizler ve her şey haklı zatında sonradan olduğuna bunları yapan bir faili muhtara varlığına delalet etmektedir. Yine Rabbimiz de ki, yeryüzünde gezip dolaşın da Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını bir görünüyor Ve dilediğine azab eder, dilediğine merhamet eder. O dilediğini işleyen, dilediğini hükmeden hükmünü geciktirecek hiçbir şeyin olmadığı yegane hakim ve tasarruf sahibidir. Yaptığından sorulmaz halbuki yaratılanlar sorumludurlar. Yaratma ve emir onundur. Ne yapmışsa mahsa adalettir. Zira zerre ağırlığı haksızlık etmeyen malik odur. Nitekim ve Selam efendimiz şayet Allah göklerle yeryüzünün halkını azap etmiş olsaydı onlara haksızlık etmiş olmaksın azap etmiş olurdu. Bu sebepledir ki o dilediğine azap eder dilediğine merhamet eder. Evet. Allah bizleri rahmetiyle yargılasın merhamet ettiklerinin arasına bizleri de koysun razı olduklarıyla birlikte cennetine koysun. 24 ve 25 Bunun üzerine kavminin ona cevabı sadece onu öldürün veya yakındırmak oldu. Ama Allah onu ateşten korudu. Doğrusu bunda inananlar için ayetler vardır. Ve o dünya o dünya hayatında Allah'ı bırakıp aranızda putları dostluk ve esibisi kıldınız. Sonra da kıyamet gününde birbirinizi küfreder ve karşılıklı lanet okursunuz. Varacağınız yer ateştir, sizin yardımcılarınız da yoktur, dedi. Allah-u ve Teala, Hz. İbrahim'in küfür, inat, hak ile bile bile zıplaşma ve gerçeği batınla def gayreti içindeki kavimlerinden haber veriyor. Ve Hz. İbrahim'in hidayet ve beyanı içeren sözlerinden sonra onların delendiğini, onu öldürün, onu yok edin, yakın dediğini ve onların verdiği cevabı ve ahirette başlarına göreceğini verdikler dediği haberi veriyor. 26 ve 27 Bu üzerine Lut ona inandı ve doğrusu ben Rabbıma hizmet edeceğim. Muhakkak ki o aziz ve hakim olanın kendisidir. Dedi Ve ona İshak ile Yakub'u ihsan ettik. Sonundan gelenlere kitap ve peygamberlik verdik ona dünyada kâfatını verdik. Doğrusu ahirette de o saliklerdendi. Raddımız <gülüyor> Süleymanesu ve Teala burada da Hazreti Lut'un Hz. İbrahim'e iman etmiş olduğunu haber vererek Lut'un Hz. İbrahim'in kardeşinin oğlu olduğunu söylüyor. Söylendiğine göre onun hesabı şöyledir. Lut İbni Haran İbni Azer yani Hz. İbrahim'e kalminden, onun ve Hazreti İbrahim'in eşi Sağra'nın dışında kimse yukarı etmemişti. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Hazreti İbrahim o zorba kralın bulunduğu yere uğradığı zaman Hazreti İbrahim'e Sara'nın kim olduğunu sorduğunda Hazreti İbrahim bu soruya kız kardeşimdir diye cevap vermişti. Sonra Hazreti İbrahim Sağra'ya gelip şüphesiz ben ona o benim kız kardeşimdir dedim. Beni yalancı çıkarma. Şüphe yok ki yer üzerinde benimle senin dışında inanan yok. Sen benim dinde Türk kardeşimsin demişti. İşte bu hadis şerifini, bu ayetin arası böyledir. En doğrusunu Allah bilir. Hazreti Lut da kavmi için Hazreti İbrahim'e iman etmiş ve onunla birlikte Şam ülkesine hizmet etmişti. Sonra Hazreti İbrahim hayattayken Hazreti Lut Sedon ve Havali halkına peygamber olarak gönderilmiştir. Ve doğrusu ben Rabbime hizmet edeceğim sözünü Hazreti Lut İbrahim aleyhisselamdan ayrılıp ona gideceğinin tefsir edilmiştir yani Sodom arkasına ee, geçmiş ümmetlerde burada bir açıklık getirmek lazım kardeşlerim aynı anda birçok kalma veya aynı kalma birçok Peygamber Resul gönderilebiliyordu Allah subhanehu ve teala aleyhissalatü vesselam efendimize kadar peygamberleri hep böyle gönderilecekti ama ve vesselam efendimiz bir kavme belli bir ırka değil kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa gönderilen Resuldur Hatem-i diğer peygamberlerin bu şekildeki haberleri geldiğinde e, hayretten karşılaşılmamalı Allah subhanahu ve o istediği gibi, dilediği gibi hareket edendir. Aynı Zekeriya aleyhisselamın zamanında Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı aynı anda bir şeyler derken veya aynı ayetlerin içinde görmeniz de mümkün. O da bu vaktandır. Yani aynı kavme aynı anda üç tane peygamber gönderilebiliyordu. Evet. 28'den 30'a kadar Mut da hani o kavmine demişti ki gerçekten siz dünyalarda hiç kimsenin sizden önce yapmadığı bir hayatsızlığı yapıyorsunuz. Siz erkeklere yaklaşıyor, yol kesiyor ve toplantılarımızda fena şeyler yapmıyor musunuz? Kavminin ona cevabı doğru sözlüysen biz Allah'ın azabını getir demek oldu. Dedi ki Rabbim bozgunculara karşı bana yardım et. Aleyküm selamlarım aleyküm. Allah subhanahu ve teala bu ayetlerde de Peygamberülük aleyhisselamdan haber vererek o kavminin kötü işlerini alemlerden erkeklere yaklaşmak suretiyle işlemekte oldukları çirkin amelleri inkar etmiş onlardan önce adam oğullarından hiç kimse bu fiili yapmış değildi bu fiili yaptıklarıyla beraber onlar Allah'ı inkar ediyor elçisini yalanlıyor ona muhalefet ediyor ve yol kesiyorlardı. İnsanların yollar üzerinde durup onları öldürüyor ve mallarını alıyorlardı. Hz. bunları uyarınca onlar da Allah'ın azabını getirdi. Görelim diyorlar. Teala onlara bozgunculara karşı yeter. 31'den 35'e kadar Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirince dediler ki biz bu kasaba halkını yok edeceğiz. Çünkü oranın ahalisi zalim kimselerdendir. Ama Yut oradadır dedi. Elçiler de biz orada olanları daha iyi biliyoruz. Onu ve geride kalanlardan karısı dışında ayrısını kurtaracağız dediler. Elçilerimiz Yut'a geldiklerinde bu yüzden o tasalandı ve çok sıkıldı ona dediler ki korkma ve tasalanma doğrusu biz seni ve geride kalacaklardan olan karının dışındaki aileni kurtaracağız bu kasada halkına da farsıklık yapar olduklarından dolayı gökten azap indireceğiz and ki aklıdan bir kavim için biz orada apaçık bir ayet bırakmışızdır ve bunu sanatı vesaire Havrına karşı Allah'tan yardım istediğinde Allah-u Teala Lut Aleyhisselam'a yardımcı olmak üzere melekler gönderdi. Onlar melekler misafir kılığında önce İbrahim'e uğradılar. Misafire yaraşan şeyleri onlara getirip ikram etti. Onların yemeğe karşı istekli olmadıklarını görünce bundan hoşlanmayıp garipsedi. Ve içinde onlara karşı bir korku hissetti. Onu kendilerine alıştırmak üzere karısı Sağra'dan talih çocuğu olacağını müjdelediler. Hanım'a da orada bulunuyor. Buna çok şaştı. Nitekim bunu daha önce Hutta hicir sorularında anlatmıştık. <gülüyor> Hz. İbrahim'e bu müjdeyi getirip kendilerinin Hz. Lut'un kavminin helakı için gönderildiklerini ona haber verdikleri zaman belki kendilerine mühlet verilir de onlara hidayet bahşeder diye Hz. İbrahim onları müdafaa etmeye başladı. Onlar biz bu kasaba halkını yok edeceğiz dediklerinde ama oradadır dedi. Elçiler de onu ve geride kalan helak edilecek olanlardan karısı dışında ailesini kurtaracağız dediler. Ve oraya giderek kasabaya Allah'ın emrini uyguladılar. Allah bizleri hayırda eylesin. Rahmetiyle yargılasın. helaka uğrayanlardan azanlardan eylemesin kardeşlerim. Yapma dedik. 36 ve 37 Medyen halkına da kardeşleri şuayıp ey kalın, Allah'a ibadet edin ahiret gününe ümit bağlayın ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın dedi ama onu yalanladılar bunun üzerine kendilerini şiddetli bir sarsıntı verdi de oldukları yerde dizüstü çöpe kaldılar evet Burada da Allah subhanahu ve teâlâ'nın kulu ve resulü şahitlerine haber vererek o medyen halkı olan kavmini uyarmış tek ve ortağı olmayan Allah'a ibadet etmelerini Allah'ın baskınından ziyanet günündeki intikam ve öfkesinden korkmalarını emretmiş. Ama onlar yeryüzüne fesada koşmaktan yeryüzüne halkına tecavüz etmekten geri kalmamışlar yananmamışlar ölçü ve tartıyı eksik tutmuşlar. Allah da onlara belasını indirivermiştir. 38'den 40'a kadar At ve Semut kavmini de bunu oturdukları yerlerden anlamaktasınız. At ve Semut kavmini de bunu oturdukları yerlerden anlamaktasınız. Şeytan kendilerine yaptıkları şeyleri güzel göstermişti de. Onları doğru yoldan alıkoymuştu Halbuki kendileri bunları anlayacak durumdaydılar Harun'u, Firavun'u ve Haman'ı da Andılsın ki Musa kendilerine apaçık burhanlar getirmişti de Onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı Halbuki azabımızın önüne geçebilecek değillerdi Her birini suçuşu yakaladık Sine taşlar savuran kasırga gönderdik kimini bir çığlık tuttuk. Kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyordu. Ama onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Evet. Allah Sıfâna Hüvve -tâ sırasıyla bu üç ayette geçmiş ümmetlerde Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini yalanlayan, elçilerini yalanlayan bu ümmetleri nasıl helak ettiğini Üzerlerine çeşitli azaplar gönderdiğini, onlardan nasıl intikam aldığını bir bir haber veriyor. Allah ve teala bizleri böyle belaya düşer olanlardan değil, hasırgaya, fırtınaya veyahut bir zelzeleye uğrayanlardan değil, Allah'ın rahmetini eren, onun yolunda giden, ey mutmain nefis, razı olarak bir cennete gidip dediği, insanların arasına koysun. Bunları bir bir Allah ve teala bizlere bildiriyor ki aynı belalara bizler de düşmeyelim. Aynı yoldan gidip de o belaların bizim başımıza gelmesinden beri duralım. Evet. Evet. 41, 42 ve 43 Allah'tan başka dostlar edinenlerin misali Kendine yuva yapan örümceğin misali gibidir. Evlerin en çürü, muhakkak ki örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Doğrusu Allah kendini bırakıp da tapındıkları şeyi bilir. O azizdir, hakimdir. İşte misaller. Biz onları insanlara anlatıyoruz, bilenlerden başkası bunları anlamaz. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala'nın Allah'tan başka ilahlar edinip onlardan yardım ve rızı kuman sıkıntılarda onlara sarılan müşrikler hakkında vermiş olduğu bir misaldir. Onlar bu durumlarında zayıflık ve boşluğu itibarıyla örümcek evine benzerler. Onların ilahlarından ellerine geçecek olan sadece örümcek evine yapışmanın eline geçecek olan gibidir. Şüphesiz ki bu hiçbir fayda sağlayacak değildir. Bu durumu bilmiş olanlardı, olsalardı. Elbette Allah'ın dışında dostlar edinmezlerdi. Bu kalbiyle Allah'a inanmış Müslümanların durumunun tersinedir. Kalbi Allah'a iman etmekle beraber o bir de dine tabi olmakla güzel de işler kuvveti ve sabatiyle asla kopmayacak olan en sağlam kulpa yapışmıştır. Sonra Allah subhanahu ve teala kendisinden biri başkasına tapınanları ve zatına ortak koşanları tehdit duyuruyor. Yerhamdülillah. Şüphesiz o, onların üzerinde oldukları işleri, onların ortak koşmakta oldukları eşleri en iyi bilendir. Ve onların Allah'ı bu şekilde nitelendirilecek Nitelemelerinden ötürü onları cezalandıracak. Şüphesiz o hakimdir, alimdir. İşte misaller. Biz onları insanlara anlatıyoruz. Onları ancak bilenler anlar. Allah'ın vermiş olduğu bu misalleri ancak ilimde derinleşmiş olan gerçek bilginler anlar buyurmuştur. Evet. Allah bizi anlayanlardan eylesin. 44 ve 45 45 Allah gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Muhakkak ki bunda müminler için bir ayet vardır. Sana kitaptan vahyolmanı oku. Namaz kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı zikretmek ise muhakkak ki en büyüktür. Ve Allah yaptıklarımızı bilir. Evet. Burada da namazın kötülüklerden alıkoyduğu yüklediliyor. Ama Sübhanahu Kuvveti A'la önce yüce kudretinden haber vererek şüphesiz gökleri, yeri hak ile yarattığını, onların hiçbirini boş, abes, eğlence olsun diye yaratmadığını bildiriyor. Ve muhakkak ki bunda allah Teâlâ'nın Teala'nın yaratma, tedbir, idare etme ve ilah olmada yegane olduğunu müminler için bir delil vardır diyor sonra Allah subhanahu ve teala Resulüne ve inananlara Kur'an okumalarını emrediyor Kur'an'ın okunması demek aynı zamanda onu insanlara ulaştırmak demektir ki namaz kıl muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar Allah'ı zikretmek ise işte o en büyük şeydir namaz iki şeyi içermekte bunlardan birisi hayasızlığı ve kötülüğü terk etme yani namaza devam etme, kişiyi bunları bırakmaya sürüklediyor. Aleykümselam ve rahmetullah ve hoş geldiniz. Aynı zamanda da namazın kötülüklerden temizlediğine güvâlet eden Ali Sirat ve Selam Efendimizin sözüne bakçımızda. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Selam Efendimiz sizden birinizin diyor, evinin önünden bir nehir aksa ve günde beş sefer o nehre girseniz sizden kirden bir eser kalır mı? Gelmez ey Allah'ın Resulü dendiğinde işte namazın misali budur demiştir. Allah bizi bu şekilde namaz kılan ve temizlenen insanlardan, müminlerden eylesin. 46 İşlerinden zulmedenler bir yana ehli kitap ile en güzel olanın dışında mücadele etmeyin ve deyin ki bizi indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olanlarız. Evet. Bu da ehli kitap ile mücadelede simetrosu. Evet. Ehli kitap ile mücadele sözlü münakaşaya mahal kalmıyor. Ya Müslüman olacaklar ya cizce verecekler ya da kılıca razı olacaklar. Evet, Allah'ın indirmiş olduğu kesin hüküm bu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz İbn Abbas'tan gelen bir rivayette size Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen kitabınız en yeni olduğu halde siz kitap ehline nasıl sorarsınız? Size indirilen kitap sırf okumanızla eskimez. O kitap size kitap ehlinin Allah'ın kitabını değiştirdiklerini kitabı elleriyle yazdıklarını ve az bir pahaya onu satabilmek için Allah katındadır dediklerini haber vermiştir size gelen ilim onlara soru sormaktan size alıkoymuyor mu Allah'a yemin ederim ki onlardan birisinin size indirileni sorduğunu ben görmedim demiştir 47 işte böylece sana kitabı indirdik kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar bunlardan da ona inanan bulunur ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Daha önce sen hiçbir kitap okur değildin, sağ eline de onu yazmıyordun. Öyle olsaydı, batıl dolanlar şüpheye düşerlerdi. Bilakis o, kendilerine ilim verilenlerin gönüllerinde apaçık olan ayetlerdir, zalimlerden başkası ayetlerimizi inkar etmez. Evet. İbn-i belirttiğine göre, Allah subhanahu ve teala burada şöyle buyuruyor Ey Muhammed senden önce Resullere nasıl kitap indirmişsek aynı şekilde sana da bu kitabı indirmişizdir kendilerine kitap verdiklerimiz onaylanır, yani zeki alim din adamlarından alarak hakkını vermek suretiyle ona okuyan muhakkak ona inanır bunlardan da ona inanan bulunur ayetinde Kureyş ve başka kabilelerden Araplar kastedilmiştir daha önce sen bir kitaptan okumuş ve elinle onu yazmış değildin yani ey Muhammed sana bu Kur'an gelmezden ancak kavmin içinde bir ömür boyu kalmış bir kitap okumamış güzel bir şekilde yazı da yazmamıştın gerek senin kavmi ve gerekse başkaları iyi bilirler ki sen okumayan yazmayan ümmü birisin Zaten Aleyhisselatü Vesselam'ın niteliği geçmiş kitaplarda da aynı şekilde zikredilmiştir. 50'den 52'ye kadar Rabbinden ona ayetler indirilmeli değil miydi dediler. De ki bu ayetler ancak Allah'ın mezindedir. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Kendilerini okunan bu kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? Bunda inanan bir kavim için rahmet ve öğüt vardır. Peki şahit olarak denilen sizin aramızda Allah yeter. O göklerde ve yerde olanı bilir. Batıla inanıp Allah'a küfredenler işte onlar hüsrana uğrayanların kendileridir. 53'den 55'e kadar Senden azabı çarçabık isterler. Eğer delirtilmiş bir sure olmasaydı Azap onlara hemen gelirdi. Ama onlar farkına varmadan o kendilerine ansızın gelecektir. Senden azabı çarçabuk istiyorlar. Doğrusu cehennem kafirleri kuşatıp durmaktadır. O günde hem tepelerinden hem de ayaklarının altından azap kendilerini kaplayacaktır. Ve yaptıklarınızın karşılığını tadın diyecektir. Allah Sübhanahu ve Teala müşriklerin Allah'ın azabının ve baskının başlarına hemen gelmesini istemelerindeki bilgisizliklerinden haber veriyor nitekim başka bir ayet-i de de hani demişlerdi ki Allah'ımız eğer bu gerçekten senin katından ise bize gökten taş yağdır yahut acıklı bir azap getir buyrulurken burada da senden azabı çarçabuk isterler eğer belirtilmiş bir sure olmasaydı azap onlara hemen gelirdi. Şayet Allahü Teala azabı kıyamet gününe tehir etmeyi kesinleştirmemiş olsaydı onların çarçabık istedikleri gibi azap onlara yakından hemen gelirdi. Evet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur bu ayetlerle alakalı Deniz cehennemdir. Allah-u Teala'nın şüphesiz ki zalimler için duvarları kendileri çepeçevre kuşatmış bir ateş hazırlamışızdır buyururken hayır, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Allah'a karşı gelmedikçe ben asla oraya girmeyeceğim Allah'a karşı durmadıkça ondan bana bir damla dahi değmeyecektir diyen kafirler için inmiştir duyurmuştur. O gün hem tepelerinden hem de ayaklarının altından azap kendilerini kaplayacaktır ayeti. Allah subhanehu ve teala'nın şu ayetleri gibidir. Onlar için cehennemde bir döşek ve üstlerinde de örtüler vardır. Onların üstlerinde kat kat ateşler, altlarında da kat kat ateşler vardır. O küfredenler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi engelleyemeyecekleri ve yardım göremeyecekleri zamanı keşke bilselerdi. Ve yaptıklarının karşılığını tadın diyecektir kısmı bir tehdit suçlama ve azarlamadır ki bu da nefislere manevi bir azap olarak ulaşacaktır. 56'dan 63'e kadar Ey iman etmiş olan kullarım şüphesiz ki benim yerim geniştir. O halde yalnız bana ibadet edin. Her nefis ölümü tatacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. İman edip de salih amel işleyenleri altından ırmaklar akan, içinde temenni kalacakları cennetteki köşklere yerleştiririz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar ki sabrederler ve Rablarına tevekkül ederler. Nece canlılar vardır ki rızkını kendi taşıyamaz, sizin de onların da rızkını Allah verir. Ve o sümidir, alimdir and olsun ki onlara gökleri ve yeri yaratan güneşi ve ayı musahhar kılan kimdir diye sorsan şüphesiz Allah'tır diyecekler o halde neye çevrilip döndürülüyorlar Allah kullarından dilediğinin ıskını yayar onu kısar da doğrusu Allah her şeyi bilendir and olsun ki onlara gökten su indirip onunla Ölümünden sonra yeri dirilten kimdir diye sorsan, şüphesiz Allah'tır diyecekler. Peki hamd Allah'adır ama çoğu aklını kullanamazlar. Allah subhanahu ve Teala zatından başka ilah olmadığını, kalplere ve gönüllere yerleştirir. Zira Allah ile beraber, bir başkasına tapınmakta olan müşrikler, onun gökleri, yeri, güneşi ve ayı yaratmada, yegane olduğunu geceni ve gündüzü boyun altına aldığını yaratıcı ve kullarına rızık verici olduğunu onların rızıklarını ve değişik değişik olarak takdir buyurduğunu ve onları birbirinden farklı derecelerde yarattığını itiraf etmektedirler. Onlardan kimisi zengin kimisi fakir şüphesize onlardan her birine en uygun olanı bilmektedir kimin zenginliğe, kimin de yoksulluğa müstahak olduğunu en iyi bilendir. İşte Allah subhanahu ve teala burada eşyayı yaratmada ve idarede tek ve yegane olduğunu haber veriyor. Madem ki durum böyle, o halde için bir başkasına ibadet olunuyor, bir başkasına tevekkül ediliyor? Madem ki mülkünde tek, o halde tapın da tek olmalıdır. Çoğu kere Allah Subhanahu ve Teala Uluhiyet makamında Rab oluşunun birlenmesinin itiraf edildiğinde zikrediyor. Zaten müşrikler bunu itiraf etmekteydiler. 64'ten 69'a kadar. Bu dünya hayatı yalnızca bir oyun ve oyalanmadır. Asıl hayat ahiret yörüngündeki hayattır. Keşke bilseler gemiye bindiklerinde dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona yalvarırlar ama onları karaya çıkararak kurtarınca hemen Allah'a şirk koşarlar kendilerine verdiğimize küfretsinler eğlensinler bakalım yakında bilecekler çevrelerinde insanların zorla kapılıp götürülmesine rağmen orayı emin bir harem yaptığımızı onlar görmediler mi? yoksa batıla inanıp da Allah'ın nimetine küfür mü ediyorlar? Allah'a karşı yalan düzenden veya hak kendisine gelmişken onu yandan daha zalim kim vardır? Kafirlerde cehenneme, cehennemde barınacak yer mi yok? Bizim yolumuzda mücadele edenleri elbette yollarımıza eriştiririz. Şüphesiz ki Allah ihsan edenlerle beraberdir. Evet. Allah subhanahu wa burada dünyanın ne kadar hakil olduğunu, zevali erip son bulacağını, onun devamının olmadığını, oradakilerin birer eğlence ve oyalanma olduğunu haber veriyor. Ve o müşrikler orada oyalansın ama keşke bunu bilselerdi. Sonra allah Teala müşriklerin sıkıntı ve zorluk anında tek ve ortağı olmaksızın Allah'a yalvardıklarından haber veriyor ve daha sonra onlar refaha çıktığında küfür ettiklerini bildiriyor. Allah subhanehu ve teala daha sonra haram belgesinde yerleştirdiği Kureyş'e minnette bulunuyor o haram beldeki orayı insanlar için harem kılmış bunda orada muhkim olanlarla oraya dışarıdan gelenler Musa Ağabey'dir. kim oraya girerse emniyette olur onlar yani Kureyş büyük bir emniyet içindedir Halbuki çevrelerindeki Araplar birbirini soymakta, birbirini öldürmekteydiler. Allah ve teala yoksa batıla inanıp da Allah'ın nimetine küfür mü ediyorlar? Bu büyük nimete karşılık onların şükretmeleri, yoksa ona şirk koşarak onunla beraber putlara ve ona eş koştuklarına tapınmaları, Allah'ın verdiği nimeti küfre çevirip değiştirenleri ve milletlerini helak olacakları yere götürmeleri midir? Bu büyük nimete şükür olarak Allah'ın peygamberi, kulu ve elçisini inkar ediyorlar? Halbuki onlara yaraşan sadece Allah'a ibadet etmeleri, ona şirk koşmamaları, elçisini doğrulayarak ona tazimde bulunmalarıdır. Halbuki onlar onu yalanlamış, onunla savaşmış ve onu aralarından çıkarmışlardır. İşte bu sebeple Allah subhanahu wa ta'ala verdiği nimetleri onlardan söküp almış, ve de onlardan bir kısmını öldürmüş devlet Allah'ın düşmanı ve inananların olmuştur. Evet, Allah Sübhanuhu ve Teala Surenin sonunda bizim uğrumuzda mücadele edenlere ayetinde Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ashabı ve kıyamet gününe kadar ona tabi olanlar kastedilmiştir. İşte onları elbette yollarımıza eriştiririz. Dünyada rahmette yollarımızı onlara gösterir. buyurmuştur. Allah Sübhanu ve Teala kendisine ihsan edilen kullar arasına bizleri de katsın. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Rabbim cennete giren insanlardan eylesin. Haber azabından, cehennem azabından bizleri korusun. Elhamdülillahi Rabbel'alamin. Elhamdülillah. Selamünaleyküm, Aleyküm, Baram,